Değerli dinleyenler Gününüz hayırlı, bereketli, huzurlu ve mutlu olsun Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin ve ona inanan tüm müminlerin üzerine olsun diyor Ve her zaman olduğu gibi o Nebiler Nebisinin inci mercan sözlerinden Bir hadisi şerifle sohbetimize başlıyoruz değerli dinleyenler Ebu Hureyre radiyallahu anhın Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem Rivayet ettiği bir hadisi şerifte Kim Bilmediği halde bir fetva verirse Günahı kendisine aittir Bir başka rivayette de şöyle denilmiştir Kim bir meselede Mümin kardeşine doğru bildiği halde Yanlış fikir verirse Ona ihanet etmiş olur Kim bilmediği halde Bir fetva verirse Günahı kendisine aittir Diyor Efendiler Efendisi Değerli dinleyenler Kıssadan hisse bölümünde İmam-ı Azam'ın Kadılık Yapmasın noktasındaki teklife verdiği cevapta ben yapamam ifadesi o teklifi yapan tarafından yalan söylüyorsun diye karşılanmış ve İmam-ı Azam Ebu Hanife ben yalan söylüyorsam zaten kadılık yapamam doğru söylüyorsam da demek ki doğru söylediğim için yapamam Yapamayacağım için doğru söylemişimdir. İfadesi Bu hadis-i şerifle birleştiriyorum. Siz değerli dinleyicilerden değişik sorular Tevcih ediliyor, geliyor bizlere. Evvel emirde şunu ifade edeyim ki Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Biz hoca değiliz. Onun için sorulara cevap verebilecek, fetva verebilecek makamda değiliz. Bu şehirde nice ilim sahipleri, güzide, ele öpülesi hocalarımız vardır. Onun için hoca olmadığımız için her soruya cevap verme şansımız yok. Zaten eğer hoca olduğumuz halde hoca değiliz diyorsak yalan söylüyoruzdur. Yalan söyleyenin de fetvası uygulanmaz, dinlenilmez. Bunu Antiparantez arz ettim. Çünkü değişik dinleyicilerden değişik sorular geliyor. Bir de bazı sorular var ki biz bilene soruyoruz, büyüklerimize soruyoruz, hocalarımıza soruyoruz. O işin ehline soruyoruz ama bir çıkış yolu yok. Mesela bir dinleyicimiz beynin kendisini boşamasından... 3'ten 9'a kadar boşsun demesinden sonra tekrar bu işe bir çözüm. Şimdi olmayınca bir şey diyemiyorsunuz. Dinde olmayan bir meseleye bir çözüm bulmak çok zor. Çünkü o kural koyucu biz değiliz. Allah'tır Celle Celaluhu. Onu ifade eden, tatbik eden, izah eden de Resulullah'tır. Bu noktadan bazı meseleler bizim çok üstümüzde. Mesela olmayan bir şeyin satılması gibi. Bugün bir arsa var. İşte vatandaş diyor ki ben bunun üzerine beş katlı bir bina yapacağım. Her katında üç daire var. On beş dairelik bir bina. İşte sana dördüncü katının sağdaki dairesini satayım. Bunu değerli hocamız muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi de bir vaazında üzerine basa basa ifade ediyor. İslam'da olmayan bir şey Satılmaz diyor değerli dinleyenler Hatta Cenab-ı Hak cümle Geçmişlerimize de rahmet eylesin Ona da rahmet eylesin Bu şehirde emeği geçmiş Ömer Türkmen Hoca Efendi için Bir ara çok ciddi böyle Bu işi yapan insanlar Ne olursun hocam bu işe bir çıkış yolu Adamın işi o En sonunda Unutmuyorum hiç ya ben olmayan bir şeyi bulamam ki Siz benden olmayan bir şey istiyorsunuz Ben olmayan bir şeyi çıkaramam Ve hakikaten Başta bu aciz kardeşiniz olmak üzere bu şehirde O yolla daire alıp da canı yanan insanların sayısı haddinden fazla Birbirine giren kavga dövüş Dolandırılan insanların sayısı haddinden fazla Onun için İslam zaten Eğer onda bir beis Olmasaydı İslam yasaklamazdı, ona da yer verirdi. Olmayan bir şey satılmaz diyor. Bu noktadan kim bilmediği halde bir fetva verirse, günahı kendisine aittir. Bu hakikaten çok önemli, çünkü sizin sözünüzle birileri yanlışına devam ediyor veya doğrusunu terk edecek veya sizin söylediğiniz istikamette hareketlerine ömrünün sonuna kadar tatbik edecek. Hele bir de güvenliyorsanız, itimat ediliyorsanız bunun öte taraftaki vebali çok fazla Onun için Kanuni Sultan Süleyman Ömrünün sonunda bir vasiyet Ben öldüğüm zaman bu çekmecedekileri benim mezarıma gömün Vefat eder Çekmeceyi açar bakarlar ki Yaptığı bütün işlerden aldığı fetvalar onun beraber gömülmesini ister. Zannediyorum zembilli Ali efendi oturur hıçkır hıçkır ağlar. Hünkarım der. sultanım sen kendini kurtardın ben ne yapacağım. Kendisinden fetva almıştır çünkü. Bir başka rivayette de şöyle denilmiştir. Kim bir meselede mümin kardeşine doğru bildiği halde yanlış fikir verirse ona ihanet etmiş olur. Bir diğer hadisi şerif. İbni Abbas radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kim bir muhtaç Müslümanı giydirirse elbise adamın üstünde bulunduğu müddetçe Allah'ın himayesindedir. Bu hakikaten güzel bir şeymiş. Kim bir muhtaç Müslümanı giydirirse elbise adamın üstünde bulunduğu müddetçe Allah'ın himayesindedir. Demiş. Efendiler Efendisi O güzel o inci mercan Hadisi şeriflerinde Evet değerli dinleyenler Geldik bugünkü öykümüze Kısa ama öz Bizi düşündüren Çok güzel bir öykümüz Güzelliğin Sırrı Şimdi herkes Güzellik arıyor Güzelliğin peşine gidiyor O kadar Liralar veriliyor Aman bir güzel kalayım Ne kadar güzel kalınırsa kalınsın Yıllar önce Sızıntı dergisinin bir sayısında Çok şişman bir adam Resmi Ve onun altında Şöyle bir ifade vardı Mezarındaki kurtlar sevinsin diye Yani meki kurtlar Haşarat Sen güzel olunca Değişi verecek seni yemeyecekler mi Bu noktadan Gerçek güzelliğin sırrı Çok güzel ifade edilmiş değerli dinleyenler Bakıldığında Yüzünden ışıltılar yayılan Yaşlı bir kadına Sordular Yüzünüzden nasıl böyle güzellikler yayılıyor? Sırrı nedir bunun? Herhalde merak ettiniz değil mi? Yüzünüzden nasıl böyle güzellikler yayılıyor? Sırrı nedir bunun? Soruyorlar. Bakıldığında yüzünden ışıltılar yayılan yaşlı bir kadına. Cevabı şöyle oldu yaşlı kadının. Her bir uzvumu ayrı bir kulluğa adadım Dudaklarımı hakikate Sesimi hayır hasenata Ellerimi sadakaya Kulaklarımı merhamete Kalıbımı izzete Kalbimi de muhabbete Ve bir de yaralı kuştan Düşmanıma kadar her şeye hep dua ediyorum. Gerçek güzellik bu çünkü ebedi hayatı, ebedi gençliği, ebedi huzuru insana temin ve tesis edecek, sağlayacak ameller, hareketler bu olduğundan dolayı gerçek güzellik budur. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam güzel bir latife yapıyor hatırlarsınız. Bir gün huzuruna bir yaşlı kadın girer, ihtimal bir sorusu vardır. Soruyu sorar ve sorunun sonunda da cevabın sonunda da Allah Resulü yaşlı kadınlar cennete giremez buyurur. Tabi kadıncağız çok üzülür. Zira bir insana sen cennete giremezsin Denilen bir söz kadar Daha başka bir söz Daha kötü bir haber Olmasa gerek Onun için Kadıncağız Çok üzülür Fakat Allah Resulü anlar Kadıncağızın üzüldüğünü Hemen der ki Ben sana Sen cennete giremezsin demedim ki Yaşlılar giremez Dedim çünkü müminler gencecik cennete girecekler buyurur. Tabi o üzüntünün arkasından kadıncağız yeniden dünya bağışlanmış değil, cennet bağışlanmış gibi olur. Cenab-ı Hak inşallah sizleri, bizleri, ona inanan tüm müminleri cennetle müjdelenen kullarından eylesin diyor. Yine bizi o cennete götürmeye vesile yol haritasından işaret taşlarından ana umdelerden esaslardan biri namazla yine sohbetimize devam edeceğiz değerli dinleyenler namaz dinin direği imandan sonra gelen en hakiki husus bu noktadan eğer dünyanın en akıllı insanı en basiretli insanı, en değerli insanı, en kıymetli insanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ise ki odur O hayatında namaza bu kadar önem vermiş Gözümün nuru namaz demiş Hatta bazen Hazreti Bilal Efendimiz'e radiyallahu anh Erihne ya Bilal, hele bir ezan oku da bizi rahatlat ya Bilal der, kalkar namaz kılarlarmış. Namaz kadar zannediyorum ehemmiyet verdiği başka bir şey yoktur. Sabahlara kadar ifa edilen namazlar ve onun hayatına bakıyoruz. Mesela sabah namazını kıldık bugün Allah kabul etsin. Öyleye sanki Allah Resulü'nün hayatında şunu görüyoruz. Öyleye daha çok var. Ben sabahla öğle arası bu kadar uzun senden ayrı kalamam Rabbim. Deyip bir kuşluk namazı, duha namazı. Yatsı namazından sabah namazına kadar. Bu arada bu kadar uzun senden ayrı kalamam Rabbim. Deyip teheccüd namazı, gece namazı. Akşam namazından sonra Allah'ım şu günün akşamında bugün de istifade ettiğim nimetlerin hürmetine korunduğum kazaların belaların afetlerin hürmetine bu üç rekat farz iki rekat sünnet Allah'ım ben bunu biraz daha uzatarak evvabinle taçlandırmak istiyorum deyip akşam namazından sonra evvabin namazı. Dolayısıyla Allah Resulü'nün hayatında namazın ayrı bir önemi var. Onun için ne kadar üzerinde dursak hani diyor ya şair yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Biz de namaz için bunu diyebiliriz. Yine bir şey yapabildik diyemeyiz namaza diyoruz. Ve namaz en büyük koruyucudur. Diyor, namaz müminleri korkulardan, tehlikelerden korur. Namaz kılanın gönlü huzur ve sevinçle dolar. Bilhassa namaz kılarken karşılaşılan birçok tehlike insana hiçbir zarar veremez. Çünkü Allah huzuruna gelen, boyun eğen, secdeye kapanan kulunu korur. İşte bununla ilgili yaşanmış bir örnek demiş. Şimdi siz, bu şehirde valiliğe girseniz, başbakanın huzuruna girseniz, cumhurbaşkanının huzuruna girseniz veya genel kurmay başkanının huzuruna girseniz, o oda girinceye kadar değişik güvenlik görevlileriyle korumalarla muhafaza altına alınmıştır. Ve sizin caddede, sokakta başınıza bir hadise gelmesi ihtimali %90-80-70 ise neyse orada bu Yüzde bire iner belki de hiç. Orada bir insanın size bir zarar vermesi ihtimali çok aza indirgenir. Peki değerli dinleyenler, şu kainatın sahibi, şu kainatın meliki, şu kainatın Rabbi, Allah'ın huzuruna geldiğiniz zaman o Allah Celle Celaluhu huzuruna gelen kulunu korumaz mı zannediyorsunuz? Bakalım neymiş bu yaşanmış örnek? Bir üniversite öğrencisi bir yolculukta vakti geçmekte olan akşam namazını kılmak için çareler düşünür. Tam bu sırada otobüs mazot almak için bir akaryakıt istasyonunda durur. Öğrenci muavinden izin alarak birisine kıbleyi sorup çimlerin üzerinde namaza durur. İçinde tarifsiz bir mutluluk vardır. Artık sıkıntısı kaybolmuş Alemlerin Rabbinin huzurunda Görevini yerine getirmenin Doyumsuz lezzetini yaşamaktadır Üçüncü rekatı kılarken Ömür boyu unutamayacağı bir şey olur Fatiha'yı okumuş Tam rükua eğilecekken ileride kulübesinde duran istasyonun köpeği Havlayarak üzerine gelir Öğrenci saniyelik bir tereddüt geçirir Şimdi ne yapmalıdır? Namazı bırakıp kaçmalı mı yoksa devam mı etmelidir? Allah'ın huzurundan ayrılmayı bir türlü düşünemez ve Allahu Ekber diyerek rükuya gider. İşte tam o anda ne olduysa olur, kendisine saldırmak üzere havlayarak gelen köpek sanki birisi arkasından çekmişçesine tam yanına gelmişken frenine basılan bir otobüs gibi durur. Havlamasını kesmiş, hafif bir hırıltıyla namaz kılan gence baka kalmış, o secdeye gidince de kulübesinin yolunu tutmuştur. Evet, her şeyin sahibi, kendisine secde eden bir genci, açık bir tehlikeden korumuştur. Kim namaz kılma yolunda istekli ve gayretli olursa, Allah ona kolaylıklar yaratır ve tehlikelerden korur. Bunun örneklerini belki siz kendi hayatınızda onlarcasını şahit olmuşsunuzdur, duymuşsunuzdur, yaşamışsınızdır, hissetmişsinizdir. Namaz Müslüman'ın alametidir. Bununla ilgili size bir nükte arz edeyim. Genç bir delikanlı gönlü kalbi İslam'la nurlanmış Kur'an'la nurlanmış namazla nurlanmış fakat bu gencin bir derdi var dert şu babası namaz kılmıyor öyle insanlar var ki evin hanımı ameli salih namazında niyazında ama bey namazdan uzak. Bey namaz. Veya evin erkeği abdestinde namazında salih amelli ama hanım herhalde buna bey hanım diyemeyiz. Namazdan uzak. İslam'dan uzak. Tabi çok değişik sorular, çok değişik ızdıraplar var. Duyuyoruz. çitiyoruz Ağlayan hanımları, ağlayan erkekleri. Onun için katiyen İslam'dan önce veya İslami bir hayat yaşamazdan önce evlilik yapmış kardeşlerimiz için ifade ediyorum. Gerek hanım, gerekse beyin namazdan, niyazdan, İslam'dan uzak olması sizleri rahatsız ediyordur mutlaka bunun telafisi için size İzmir'de bir yakın arkadaşımızdan bahsedeceğim ızdırap en büyük dua değerli dinleyenler en büyük dua ızdırap o kardeşimiz bizim bir dönem beraber bekar olarak kaldığımız bir arkadaşımız babasıyla aynı masada kadeh tokuşturan gençliğini Komünizm davasında Militan vari Geçiren bir delikanlı bu Tabi İzmir'de Bekar Talebelerin kaldığı evde Bu arkadaş da kısa bir süre kalıyor Ama zeki Tabi Hazreti Ömer gibi Böyle İslam'dan önce insan hızlı olunca İslam'dan sonra da İslam adına hızlı oluyor Onun için Böyle Şer şebekesinde Kötülüklerde Çok önde çok hızlı olan insanlara dua etmek lazım O insanlar İslam safına Girdiği zaman İslam'da da hızlı oluyorlar Kısa sürede Cenab-ı Hak da hidayet edecek ya Hidayet onun elinde Kalpler onun elinde Kardeşimiz çok Güzel bir hayata Tabi memlekete gitmek istemiyor Değişik bir memlekette İzmir'in uzağında bir yerde iyi zikretmeyeyim. Sonrasında babası oradan telefon açıyor oğlum gel falan filan. Neyse bir gün gidiyor bari birkaç gün kalayım da geleyim diye gitti bu arkadaş. Sonrasında bir baktık ki bizim arkadaşımızı babası ne yapmış ne etmiş evlendirmiş. Şimdi İzmir gibi bir yere geldi. Evlenmiş olarak geldi. Hani jet nikah derler ya, yıldırım nikah. Bize görünmek istemiyor. Biz de anlamıyoruz ki, niçin görünmek istemiyor. Sonrasında bir arkadaşımız eşinin çok asortik, kot pantolonlu, askılı tişört giyen böyle bir hanım olduğunu bahsedince biz anladık. O yönden bize görünmek, bize görüşmek istemiyor. Burada yaklaşım çok önemli değerli dinleyenler. Biz ve arkadaşlarımızın hanımları hiçbir şey yokmuş gibi. bu arkadaş ve hanımıyla görüşmeye, irtibat kurmaya çalıştılar. Yine demek ki o arkadaşımız sonrasında bir ifadesinde abi dedi sen biliyor musun ben sabahlara kadar gözyaşı döküp Eşimin Cenab-ı Hak tarafından Hidayet olunması için Ne seccadeler ıslattım Ve sonrasında O kadıncağız Pür tesettür Yüzünde Bir tek Yüz ağzasını göstermeyecek kadar Gözlüğüyle, eldiveniyle, peçesiyle Tam tesettür Bir hale girdi ve hakikaten bizler de şaşırdık. Demek ki şuna gelecek mesele. insan bir şeye Cenab-ı Hakk'ın kapısında ısrarla isterse, dertlenirse onu. Men talebe vecedde vecede kaidesince Cenab-ı Hak nasip eder inşallah. Onun için ne yapacağım hocam deme yerine Allah'ın huzuruna gidip ne yapayım Allah'ım? Gözyaşları dökme. Eğer bu hanımsa benim hanımıma İslami şuur ver Allah'ım. Eğer bu beyse benim beyime İslami şuur ver Allah'ım. Eğer bu babaysa Allah'ım sen babama namazı niyazı nasip et Allah'ım diye dua dua yalvarma. Çünkü ona namazı da nasip edecek, tesettürü de nasip edecek, İslami şuuru nasip edecek Allah'tır değerli dinleyenler. Yoksa hiçbir hoca efendi, hiçbir şeyh efendi... Hiçbir hatta peygamber kimseye hidayet edemez. Eğer edecek olsaydı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zannediyorum bu bir tek hak da olsa onu Ebu Talib'e kullanırdı. İşte bu genç babası namazsız niyazsız bir türlü namaz kılmıyor. Yavaş yavaş da ömür bitiyor. Bir hocaya geliyor hocam ne yapayım böyle böyle. Kolayı var diyor hoca. Aynı Naim Hoca gibi nükteden birisiymiş. Sen diyor şimdi 14-15 tane 5 vakit namazlı niyazlı bir de Yahudi'yi pazar günü yemeğe çağır. Öğlen yemeği akşam yemeği. Bir de babam bulunsun bir de sen bulun. Sen bizi pazar günü sabahtan akşama kadar misafir et. Olur hocam diyor. Ve hakikaten 13-14 tane 5 vakit namaz kılan bir de Yahudi. Bir babası bir de hocası bir de genç Öğlen yemeğine Oturuluyor yemekler yeniliyor Ezan okunuyor Haydin namaza diyor hoca Herkes namaza kalkıyor Geride bir namaz kılmayan Baba var bir de Yahudi var Tabi namazdan sonra Çaylar geliyor sohbetler falan filan Meyveler ikindi namazı Ezanı okunuyor Hoca yine haydin namaza Herkes orada cemaatle namaza duruyor Geride bir bakıyorlar ki bir baba kalmış bir de Yahudi. Sonrasında akşam oluyor. Akşam yemekleri yeniyor. Ve akşam mezanı okununca... Hoca eh akşam namazı oldu haydin namaza. Herkes kalkıyor. Geride baba bir bakıyor ki bir kendisi bir de Yahudi. Artık dayanamıyor. Yahudi ulen ben diyor ya Yahudi'den bir farkım olması lazım ulan ben Yahudi miyim diyor affedersiniz ibriği kaptığı gibi abdeste alıp cemaate namaza yetişiyor ve ondan sonra da devam şimdi hakikaten namaz mümin Müslümanın alametidir değerli dinleyenler sakın yanlış anlamayın namaz kılmayan Yahudidir demiyorum kimse diyemez bunu ama namaz kılma Müslümanlığın alameti Müslümanın bir farkı olmalı yahu. eğer Birleri ömrünü kahvehanede çürütüyorsa, oyunda oynaşta çürütüyorsa mümin çürütmemeli. Birlerini geceleri fosfos fos yatarak geçiriyorsa mümin geçirmemeli. Birileri namaz kılmıyorsa mümin namaz kılmalı. Birileri oruç tutmuyorsa mümin oruç tutmalı. Birileri zekat vermiyorsa mümin zekat vermeli. Birileri zalimse, zulmü içerisinde bir hayat yaşıyorsa mümin merhametli olmalı. Yani gece ile gündüz gibi, siyah ile beyaz gibi mümin farkını fark ettirmeli değerli dinleyenler. Bir Müslümanın en büyük alameti namaz kılmasıdır. Kainatta en büyük hakikat imandır, imandan sonra namazdır. Namaz aynı zamanda gözle göremediğimiz imanın en büyük belirtisidir. Onlarla bizim aramızda alameti farika, ayırıcı işaret namazdır. Ali namazı terk eden kafirlere benzemiştir buyuran Tirmizi'de geçen bir hadisi şerif Peygamberimiz bu gerçeği anlatmıyor mu? Yalnız yine altını çizerek ifade ediyorum Kafirlere benzemiştir diyor Allah Resulü kafir olmuştur demiyor Sakın yanlış anlamayın Bir Türk genci İslam'ı kabul eden bir Almanla evlenmiş tabii ki Alman kadın İslam'ı öğrenmiş duaları ezberlemiş ve namaz kılmaya başlamış Kocasına bakmış görmüş ki Ne namaz var ne niyaz Bir gün sen ne biçim Müslümansın Hiç namaz kıldığını görmüyorum Ne camiye gidiyorsun ne de kiliseye Dinsiz misin nesin sen Diyerek fena halde azarlamış Gerçekten de İslam'ı kabul eden nice insan Yıllardır Müslüman olan kişilerden Daha fazla dinini yaşıyor Namazını kılıyor Demek ki sarsılmak kendimize gelmek durumundayız. Zaten en acınacak insanlar kimler biliyor musunuz? Bildiğini zanneden bilgisizler. Bazen değişik toplumlarda, değişik yerlerde oluyor. Adam bir şey bilmiyor ama bildiğini zannediyor. Kulaktan duyma, şuradan buradan işitme sözlerle orada bakıyorsunuz din adına bir şeyler söylemeyi kendi adına maharet sayıyor. Tabii en büyük şey de bu bildiğini zanneden bilgisizler. Diğer insan ne kadar bilgin olursa olsun kendini bilgiye aç hissediyor. Bu da bir ölçü. Ne kadar bilirseniz bilin değerli dinleyenler mutlaka öğreneceğiniz çok şey var demektir. Onun için bilginin sonu yok. Öğrenmenin sonu yok. Beşikten mezara kadar deniyor ya. Çünkü... Namazsız bir mümin düşünülemez. Büyük alim ve evliyalardan Hasan Basri'nin şu sözü ne kadar anlamlıdır. Siz sahabeleri görseydiniz deli sanırdınız. Onlar sizi görseydi bunlar Müslüman değildi derlerdi diyor. Evet Müslüman olan bununla iftihar eden ve aksini bir an bile düşünemeyen nice insan vardır ki dinin direği olan namazla ya hiç ilgisi yok ...ya da gereken özeni göstermiyor. İslam'la şereflenen, İslam'ın dışında olmayı en korkunç beladan, daha beter gören bir Müslüman, namazsız bir ömür düşünememeli. Namaz insanı mutlu eder değerli dinleyenler. Korkuları yok olur. Namaz ölüm korkusuna, günahın manevi azabına karşı en güzel ilaçtır. Namaz kılan ve günahlardan kaçınan kişi ölümden korkmaz. ''Nasıl olsa namazı kılıyorum. Günahlardan kaçıyorum. Elbette hatalarım, eksiklerim çoktur. Yaptıklarım yetersizdir. Rabbimin azabından korkarım ama onun rahmetini ümit ederim.'' diye düşünür rahatlar. Namaz, Allah'ın rahmet kapısını çalmak, ona el açmaktır. O bize davette bulunmuş, hazinesini açmış. ''Sanki kulum huzuruma gel, ne istersen işte vereyim.'' diyor bu çağrıya ilgisiz kalmak akıl kârımdır değerli dinleyenler hani şu ülke hakikaten çok talihsiz dönemler geçirmiştir, geçirmektedir mesela bizler dedik ya yaradılanı severiz yaradandan ötürü biz bir defa insanı insan olduğu için seveceğiz değerli dinleyiciler bunu yalnız hep dilden söylüyoruz da kalpten hissetmek yaşamak çok önemli. Onun için Kürt de olsa Türk de olsa Alevi de olsa Sünni de olsa sağcı da olsa solcu da olsa La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor mu bir insan? Bitti yahu bizim onu sevmemize yeter de artar bile. Hani Allah Resulüne geliyorlar birisi için. Şikayette bulunuyorlar da o Allah ve Resulünü sever demiyor mu? Ölçü koymuyor mu değerli dinleyenler? Hatta bir misal daha arz edeyim sizlere. Bir futbol maçında helale dört büyükler denilen maçta bir takımın taraftarları arasında namazlısı var, namazsızı var, inananı var, inançsızı var, sağcısı var, solcusu var, şu partilisi var, bu pırtılısı var, şu derneklisi var, şu cemaatlısı var. Hatta hatta ben gönlünü, kalbini Allah'a kaptırmış, İslam davasına kaptırmış ve sonrasında da futbol hastası olmuş insanları kabul edemiyorum. Mümin bir şeyin adamı olur, Allah'ın adamı. Mümin bir şeyin tiryakisi olur. İslam'a hizmet etmenin tiryakisi. Mümin bir şeyin hastası olur. Bir şeyin alışkanı olur. O da Allah'ın emrettiği amellerin ibadetlerin alışkanlığı. Hani İbrahim Etem Hazretleri evladıyla 20 küsur sene sonra buluştuğu zaman sarılıyor da o anda bir ses ya İbrahim bir kalpte iki sevgi olmaz. Kalbinde Allah sevgisi olan bir müminin kalbinde başka bir sevgi olmaz. Başka bir triyakilik olmaz. Başka bir alışkanlık olmaz değerli dinleyenler. Onun için eğer varsa demek ki kalpte tamamen Allah sevgisi yerleşmemiş, kaplamamış, doldurmamış. Eksik var. O eksiği şeytan başka şeylerle dolduruyor. Bu noktadan namaz müminin.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 Acaba bir kimse sizden küçük bir ricada bulunsa, siz de imkanınız olduğu halde onun ihtiyacını görmeseniz, kısa bir zaman sonra o kişiye muhtaç olsanız, bir şey isteyebilir misiniz, yüzünüz kızarmaz mı? İşte her şeyin sahibi olan ve her saniye sayısız ihtiyaçlarımızı gören Rabbimizin, namaz emrini yerine getirmezsek, bu çok kolay, çok rahat ve çok zevkli, Üstelik tamamen bizim menfaatimize olan ibadeti yapmayıp Allah'tan yeni yeni isteklerde bulunabilir miyiz? Hem emirlerine isyan edip hem de ya Rabbi şu hastalıklarıma şifa ver, borçlarımı ödemeyi nasip et, imtihanda başarılı kıl, alacağım evin ve arabanın parasını lütfet gibi bir dizi istekte bulunmak yakışık alır mı? Almaz. Zaten Rabbimiz Kendisinden namaz kılarak yardım istememizi emrediyor Bakara suresi 153. ayette. Şu ayetteki hüküm ne kadar açık. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz o da size yardım eder ve size sebat verir. Demek ki yardım istemek lafle olmaz. Allah'ın isteğini yerine getirerek yardım istenmelidir. Evet, o anlattığım anlatacağım mesele de bir eksik kaldı zannediyorum. Hani o maçta taraftarlar ayrı ayrı görüşlere sahip olsa bile mesele kendi takımlarını desteklemek, o takıma tezahürat yapmak olunca hepsi aynı anda alkış çalıyor, hepsi aynı anda bağırarak, çağırarak, hepsi aynı anda ne yapıyor? Tezahürat yapıyor. Yani o seyirciler arasında ya şu solcular bağırıyor biz niye bağıralım? Şu dinciler tezahürat yapıyor biz yapmayalım diye bir ayrılık olmuyor şimdi burada enteresan bir husus arz edeceğim değerli dinleyenler bir futbol takımı için insanlar fikrini zikrini görüşünü duygu ve düşüncesini bir tarafa atarak o futbol takımını destekliyor da bizler Allah'a kul olmuş nebiler nebisine ümmet olmuş Kur'an'a talebi olmuş İslam'ın müntesibi olmuş Müslümanlar olarak. Bu saydığım değerler acaba bir futbol takımının taraftarı olmaktan haşa daha mı değersiz de biz Müslümanlar olarak aynı birlikteliği temin ve tesis edemiyoruz. Çok acı bir şey değil mi? Bana o kadar ağır geliyor ki bu. Onun için... Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, O da size yardım eder ve size sebat verir. Demek ki yardım istemek lafla olmaz. Allah'ın isteğini yerine getirerek yardım istenmelidir. Namaz, kainatın meyvesi, insanın asli görevidir. Diyebiliriz ki, Rabbimiz bütün kainatı bizim için yaratmıştır. Bundan 12 milyar yıl önce, Evren yaratılmaya başlamış 100 milyar galaksi Ve her galakside Bulunan ortalama 200 milyar yıldız Şimdi şöyle Tefekkür Dünyanızı bir açın Tefekkür dünyanıza bir açılın değerli dinleyenler Semada 100 milyar Galaksi var ve her galakside de 200 milyar yıldız var Zaten bu meselelere girince Acizane bu kardeşiniz diyor ki hani Ziya Paşa'nın ifadesiyle idraki meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez. Semada bir tek trafik lambası yok. Bir tek trafik polisi yok. 100 milyar her biri dünya kadar geniş büyük ve o hızda dönen 100 milyar galaksi ve her galakside bulunan ortalama 200 milyar yıldız aman Allah'ım. Güneş sistemini ve dünyayı netice vermiştir. 5 milyar yıl önce yaratılan dünya, asırlarca bir beşik gibi süslenmiş, milyonlarca çeşit hayvan ve bitki yaratılmış, en sonunda kainatın en şerefli misafiri olan insan gelmiştir. Neden Rabbimiz insan için bu kadar masraf etmiştir? Niçin her şeyi onun emrine vermiştir? Şöyle bir bakın. Şimdi bunu ifade ederken, bazı insanlar belki dinlerken şöyle diyeceklerdir: Ya ben bunları biliyorum. Bir ifade var: Ettekraru fi ahsen walaw 180. Güzel 180 defa da tekrar edilse güzeldir. Onun için nasıl ki vücudumuzda midemiz var ve midemizin gıdaya ihtiyacı var? Ruhumuzun da tefekküre ihtiyacı var, ibadete ihtiyacı var. Onun için ben en acınacak veya en yadırganacak insanlardan biri de şöyle ifade ederim. Bir dönem namazını kılmış, İslam'da hızlı bir hizmet etmiş. Sonrasında namaz kalmamış, niyaz kalmamış. "Eh benim yaptığım bu kadar yeter." deyip gerilerin gerisine çekilmiş şeytanın vesvesesine şeytanın ifadelerine boyun eğmiş ve namazdan niyazdan İslam'a hizmetten uzak bir insanın hali çok üzülünecek çok acınacak bir haldir değerli dinleyenler eğer bir dönem bu namaz kılınıp bu hizmet yapılıp sonra da geriye çekilinecek olsaydı Allah Resulü yapardı bunu ama hayatının son demlerinde bile Üsame bin Zeyd'i bir orduya komutan yapıp onu başka bir yere sefere göndermesinin altında ne vardır? Allah Resulü vefat edeceği son ayda kaç defasında başına sular döktürülerek uyandırılmış ateşi düşürülmüş ve namaza gelmiştir gözünü açtığında hep namaz demiştir yahu Allah Resulü'nün günahı bizden çok muydu yoksa bizim sevabımız mı ondan fazla biz onun kadar namaza ehemmiyet vermiyoruz Allah aşkına onun için müminde ölmüşlük, pörsümüşlük, sönmüşlük gaflet uyuşukluk kabul edilecek şeyler değil değerli dinleyiciler her zaman canlı olmalı mümin Her zaman heyecanlı olmalı Başka da kapı yok ki Şöyle bir bakın Bütün varlıkların bir görevi var İnekler süt veriyor Arı bal yapıyor Tavuk yumurtluyor Balık bize et yetiştiriyor Hatta lüzumsuz sandığımız bazı varlıklar bile hizmet ediyor Yılanın zehirinden ilaç yapılıyor Karıncalar çıkardıkları gazla güneşin zararlı ışınlarını süzen ozon tabakasını güçlendiriyor. Solucanlar fosforla toprağı besliyor. Gereksiz, hikmetsiz, boş ve zararlı hiçbir varlık yok. Bunların hepsi insan için çalışıyorlar. İnsan da bütün varlıklardan yararlanıyor, kullanıyor. Hatta sevdiği canlıyı yatırıp kesiyor ve etini yiyor ama hiçbir varlığa, İnsanın etini yeme, sütünü içme veya sırtına binip gezme yetkisi verilmemiş. İnsanın kullandığı bazı haklar hiçbir varlıkta yok. Peki bunca emek çekilen, masraf yapılan, özenilen, yetkilerle donatılan insan niçin yaratılmış? Eti yenmez, sütü içilmez, derisi işe yaramaz, ölüsü bir an evvel toprağa gömülür. Acaba Rabbimiz bir solucana bile bir yaratılış hikmeti taksın, İnsanı başı boş bıraksın ve 60-70 yıl yeyip içip yatması ve sonunda ölmesi için yaratılsın. Bu hiç mümkün mü değerli dinleyenler? Kesinlikle mümkün değil. Şu ayet meallerine bakın. Aklımıza gelen sorulara ne güzel de cevap veriyorlar. Saat suresi 27. ayetin meali. Göyü, yeri ve bunların arasında bulunan şeyleri boş yere yaratmadık. Mutminun suresi 115. ayetin meali, bizim sizi boş yere bir oyun ve eğlence olarak yarattığımızı ve sizin gerçekten bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Kıyamet suresi 36. ayet mealinde de insan kendisinin başı boş bırakılacağını mı sanıyor? Peki başı boş değilsek Rabbimiz bizim için yarattı. Çalışıp çabalamamız, yiyip içmemiz için mi? İşte Kur'an ayetleri aklımıza gelen soruları ne güzel cevaplıyor. Zariyat suresi 56, 57 ve 58. ayetin meallerinde Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ben onlardan rızık istemiyorum. Beni beslemelerini de istemiyorum. Şüphesiz rızık veren, Sağlam kuvvet sahibi ancak Allah'tır. Bu ayet mealleri bizim görevimizi çok kesin ve açık bir şekilde ortaya koyuyor. Aynı zamanda dünyaya çalışıp rızık kazanmak için geldiğini sananlara da şu mesajı veriyor. Rezzak Cenab-ı Hak'tır. Rızkı veren O'dur. Onun verdiği rızkı elde etmek için verdiğiniz uğraşı, ''Namaza bahane göstermeyin'' demiş ve bir sohbetimizin de burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. ''Cenab-ı Hakk'ın fırsat verdiği, imkan verdiği ölçüde yapacağımızı yaparız. Rabbim o istikamette fırsatları, imkanları elimizden almasın. Bizleri hep kendisini anlatan birer bülbül eylesin.'' diyor. Kısa bir aradan sonra aile ilmi hali bölümünde yine sizlerle beraber olacağız değerli dinleyiciler. tammaz mı Ailein İlmihali bölümüne mahkeme ile boşanmanın hükmü nedir diye bir husus var. Efendim hanımefendinin birisi ifade ettiği konu birisinin ifade ettiği konu oldukça mühim geldi bana. Bu sebeple soruyu müstakil bir şekilde açıklamak istedim. Yuvam yıkılıyor, imdat diye feryat eden mektubun özeti şöyle. Kocası Almanya'da iş bulmak için hanımını anlaşarak mahkemede hakime boşatmış. Böylece bekar gözüktüğünden gittiği Almanya'da bir Almanla evlenerek işçi olarak kalma imkanı bulmuş. Bir müddet çalıştıktan sonra Hanımın zihnine kötü düşünceler aktaran komşular demişler ki, sen burada ne bekliyorsun? Senin kocan seni mahkeme kararıyla boşadı. Onunla bir ilgin kalmadı. Artık başının çaresine bak, boşuna bekleme. İşin acıklı tarafı şu ki, tam üç tane de çocukları varmış bu ailenin. Bu defa şaşkına dönen hanım soruşturmaya başlamış, Aklı eren kimselere sormuş, aldıkları cevap, korkularını teyit eder mahiyette olmuş. Demişler ki, mademki mahkemede hakim sizi kendi isteğinizle boşadı, öyleyse siz gerçekten boşanmış olursunuz. Artık yeniden bir araya gelmeniz mümkün olmaz. Aksini de söyleyenlerin bulunmasına rağmen, çoğunluğun verdiği bu bilgi hanımı şaşkına çevirmiş, bize yazdığı mektubunu da bu yüzden İmdat Yuvam yıkılıyor Çocuklarım ortada kalıyor Şeklinde feryat eklemiş Ve bu durumu nasıl izah edeceğimizi sormuş Şu anda Almanya'da çalışmakta olan Beyinin de bundan çok üzüntü Duyduğunu söyleyen hanım Bir çıkış yolu bir çare yok mu Yuvamız yıkılmaya mahkum mu demiş Hemen arz edeyim ki Olayı yuva yıkımı şeklinde yorumlamak uygun olmasa gerektir. Çünkü bu konuda kolaylık gösteren izahlar vardır. İsterseniz önce Diyanet'in verdiği fetvaları toplamış olan Diyanet Vakfı'nın bastığı Günümüz Meselelerine Fetvalar kitabından bir fetva nakledeyim. Sonra da İsmail Mutlu'nun Evlilik ve Aile kitabından benzeri bir alıntı ile konuyu takviye etmiş olalım. Diyanetin verdiği fetva aynen şöyledir. Mahkemece boşananlar kaç talakla boşanmış olurlar. Bir kimsenin bizzat veya avukatı vasıtasıyla boşanmak üzere mahkemede dava açması, hakime eşini boşamak için yetki vermesi tefvizi talak demektir. Bu itibarla sadece erkeğin veya her iki tarafın açtığı dava sonucu mahkemece boşanmış olan eşler dinen de boşanmış olurlar. Ancak daha önce eşler arasında başka boşanmalar olmamış ise mahkemenin boşaması bir boşama sayıldığından mahkeme kararı ile boşanmış olan eşlerin istedikleri takdirde geride kalan iki talak hakkı ile tekrar evlenmeleri mümkündür demiş.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 İstedikleri takdirde geride kalan iki talak hakkı ile tekrar evlenmeleri mümkündür. İsmail Mutlu'nun Evlilik ve Aile kitabında da konu şöyle izah edilmektedir. Mahkeme yolu ile boşanan karı koca dinen de boşanmış sayılır mı? Şayet bir erkek hanımının hakime müracaat etmeden önce üç boşama ile boşamadıysa hakimi boşama için vekil tayin etmiş sayılır. Dolayısıyla mahkeme yoluyla boşanan karı koca sadece bir boşama ile boşanmış olurlar. Geride daha iki bağ olduğundan arzu ederlerse yeni bir nikahla tekrar evlenebilirler. Görülen odur ki sadece Almanya'da iş bulmak için başvurulan bir danışıklı dövüş sonunda mahkemenin boşaması aileyi tümüyle birbirinden ayırmaz geride yine yuvayı kurmaya yarayacak iki tane aile bağı mevcuttur. Bundan hareketle yuva kurtulur. Yıkım söz konusu olamaz. Demek ki yuvayı kurtarmaya yönelik izah mümkünken yıkmaya yönelik izahlara gitmek ne makul olur ne de meşru. Bu türlü boşanmalar tavsiye edilmemekle birlikte bir aile yıkımı bahis mevzu olamaz. Olmaz. Vesveseye kapılmamalıdır. Bir husus daha var değerli dinleyenler. Namaz kılmayan kadını boşamak gerekir mi? Enteresan bir husus değil mi? Namaz, kadın erkek, mükellef Müslümanların şahsi bir ibadetidir. Namaz gibi dini vecibeleri yerine getirmeyenler, günahkar olurlar, dinden çıkmış olmazlar. Bu durum boşama sebebi de sayılmaz. İnanmayan kafir kadınla zaten evlenilmez. Evlendikten sonra dinden dönerse boşanır. Fakat inandığı halde günah işlemek boşama nedeni değildir. O yine Müslümandır. Onunla yaşamak caizdir. Duruma göre irşat, telkin, nasihat ve ikaz ise her zaman yapılmalıdır. Yurt dışında... Uzun süre kalan bir kişi evine dönüp eşine kavuşunca nikah tazelemesi gerekir mi? Demiş, nikah tazelemenin gerektiği durumlar şunlardır. Dinden çıkıp tekrar İslam'a girince ayrıcı talakla boşama durumunda. Bu itibarla bir kimsenin eşinden uzun süre ayrı kalması sebebiyle nikahı bozulmaz veyahut da ekmek gibi bayatlamaz, ve eşinin yanına döndüğünde yeniden nikah yapılması gerekmez. Demiş ve yavaş yavaş çok ince hassas mevzulara geliyoruz. Ama bugün ibretli bir boşanma olayı diye bir hususla bu aile ilmi hali bölümünü kapatmayı düşünüyorum değerli dinleyenler. Kur'an-ı Kerim tefsirlerini. Hadis-i Şerif'in izahlarını okuyabilirsiniz ama bu tefsir ve izahlardan hukuki hükümler çıkaramazsınız. Ayet ve hadislerin ihtiva ettiği ince hukuki hükümleri anlamanız için ayrıca fıkıh kitaplarına müracaat etmeniz lazımdır. Zira üstün kabiliyetli alimler ayet ve hadisin ihtiva ettiği fevkalade ince ve derin manaları bir bir tespit edip ...bizim anlayacağımız kadar basitleştirerek fıkıh kitaplarında istifademizi arz etmişlerdir. Şimdi sizlere İmam-ı Malik ile İmam-ı ders müzakereleri sırasında cereyan etmiş bir olayı arz edeceğim. Hadisten hukuki hükümleri büyük alimler nasıl meydana çıkarıyorlar bir örneğini görmüş olacağız. Bakalım bizler de böyle bir anlayış bahis mevzu mu onu da anlayacağız. Kureyş kadınlarının ileri gelenlerinden Fatıma binti Kays. Ya Resulallah, kocam beni üç talakla boşadı. Bekleme müddetim de bitti. Şimdi ise bana Muaviye bin Ebu Sufyan ile Ebu Cem talip olmaktalar. Bunlardan hangisini evet dememi tavsiye buyurursunuz diye sormuş. Resul-i Ekrem Hazretleri de şu cevabı vermişlerdi. Muaviye cimridir, perişan olursun. Ebu Cem ise çok serttir, değneğini omuzundan indirmez. Sen Üsameye var, onu tercih et. Resulullah'ın cevabı bu. Bu cevabı hadis kitaplarında okuduğunuzda siz ne anlarsınız? İmam Şafii ne anlıyor bir bakın. Bir gün İmam Malik Hazretleri ders verirken bir adam şöyle bir sual sordu. ...kumru satan bir adamım. Birisine kumru satmıştım. Bir müddet sonra adam... ...kumru ötmüyor diyerek getirip geri vermek istedi. Ben de almak istemedim. Aramızda kavga çıktı ve ben de öfkeyle... ...benim kumrum hiç durmaz öter. Eğer yalan söylüyorsam... ...karım benden üç talak ile boş olsun dedim. Şimdi ne yapacağım? Karım benden boş mu? İmamı Malik Hazretleri... Sen karını boşamışsın diye cevap verdiğinden adam karamsar şekilde çıkıp gitti. Fakat henüz 14 yaşında olan İmam Şafi adamın arkasından erişip senin hiç durmaz öter diyerek yemin ettiğin bu kumrunun ötmesi mi fazla yoksa susması mı diye sordu. Adam ötmesi fazla ekseri zamanda öter diye izahta bulununca Hazreti İmam senin karın boş değil. Çünkü yeminin doğrudur, üzülme dedi. Adam dönüp İmamı Malik'in ders halkasına gelerek "Lütfen sualimi iyice düşünün. Ders halkanızdan bir talebe karımın boş olmadığını söyledi deyince İmamı Malik Hazretleri talebenin kim olduğunu sorması üzerine İmamı Şafii'yi gösterdiler. İmamı Şafii şu izahı yaptı. Bundan önceki derslerden birinde Rivayet ettiğiniz bir hadisten öğrenmiştik ki, Fatıma binti kayısı kocası boşamış. O da iddet müddetini bekleyip daha sonra evlenmek için Resulullah'a müracaat etmiş. Bu sırada beni Muaviye ve Ebu Cem istiyor. Hangisini tavsiye buyurursunuz diye sormuş. Resulullah ikisini de tavsiye etmemiş de demiş ki, Muaviye cimridir, perişan olursun. Ebu Cem ise serttir, değneğini omuzundan indirmez. Şimdi size soruyorum ya imam, Ebu Cehm'in değneğini omuzundan indirmemesi mümkün mü? Bu adam yatmaz mı, uyumaz mı, tuvalete gitmez mi, namaz kılmaz mı? Bu hareketleri sırasında değneğini mecburen omuzundan indirecek mutlaka yere bırakacaktır. Buna rağmen Resulullah'ın değneğini omuzundan indirmez buyurması ekseriyetle böyle gezer. Ekseriyetle değneği omuzunda olur demek değil midir? İşte sual sahibinin benim kumrum durmadan öter sözünden kastı da böyledir. Yani ekseriyetle öter çoğu zaman öter demektir. Tıpkı değneği omuzundan indirmez hadisinde ekseriyetle indirmez manası kastedildiği gibi. Bu bakımdan yemin sahibinin sözü yerindedir, karısı boş değildir. Bakınız. Bizim hadis kitaplarında bir nükte gibi okuduğumuz hadis cümlesinin ihtiva ettiği ince hukuki delili alimler nasıl bulup çıkarmakta ve bizlere hazır hale getirmekteler. Elbette bizler böyle ince manaları okurken sezip çıkaramayız. Bu gibi ahkama ait meseleler alimlerin işidir. Biz sadece kesin ve açık hükümlerden istifade ederiz. Tefsir ve hadis okuyanlar dikkatli olmalılar kendi kafalarından hüküm çıkarmamalı ancak alimlerin çıkardığı hükme bakıp onu benimsemeliler bakın değneğini omuzundan indirmez hadisinden biz ne anlamaktayız alimler ne manalar çıkarmakta demiş hakikaten çok enteresan bir husus değerli dinleyiciler bu münasebetle tefsir ve hadis okuyanlar dikkatli olmalılar kendi kafalarından hüküm çıkarmamalı ''Ancak alimlerin çıkardığı hükme bakıp onu benimsemeliler.'' demiş ya. Bir sohbet programında sonuna gelmiş bulunuyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını, yüzünüzden tebessümün, gönlünüzden sevginin, muhabbetin eksik olmaması, dudaklarınızdan dualarınızın eksik olmamasını ve o dualarınızın Cenab-ı Hak katında kabul edilen dualardan olmasını niyaz ederek... Hepinize Allah'a emanet ediyor. Bir sonraki sohbet programında yine siz güzel güzide dinleyicilerle buluşmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. cevap veren ızdırapları dindirip ihtiyaçları gideren devrilenleri kaldırıp doğrultan çatlayıp kırılanları sarıp sarmalayıp tedavi eden Rabbimize onun ilmi adedince hamdü sena mesajı Kur'an ufku irfan beyanı bürhan ve İki cihanın vesile-i efendiler efendisine, onun dutturu ailesine, her biri birer vefa ve sadakat abidesi arkadaşlarına salatu selam ediyor. Çoğumuz itibariyle ömrümüzün hasenat kefesi bomboş ve bir ihlas bezginliği içine düşmüş olsak da ümidimizi merhameti sonsuzun affına merdiven yapıp yakarışa geçiyoruz. Rabbimiz şayet senin hıfzın ve riayetin olmasaydı biz mutlaka helak olurduk. Tenezzül buyurup da bizi nimetlerinle donatmasaydın o zaman da hüsrana uğrardık. Ey bütün eksik sıfatlardan beri yüceler yücesi Rab. Biz kapı kulların eğer sana itaat edebilme gibi bir pay ile müşerrefsek bu tamamen senin lütfunun ve inayetinin eseridir. Bütün verdiklerinden dolayı minnet sana, iman ve İslam nimetinden dolayı hamd ve şükran da yine sanadır. Rabbimiz Senden, bundan sonra da her zaman yar ve yardımcımız olmana istirham ediliyoruz. Sen bizim hem velimiz, hem de biricik vekilimizsin. Hem ne güzel vekilsin. Bizi yolların en sağlam ve en şaşırtmaz olanına hidayet buyurmanı dileniyoruz. Efendimiz Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme Aile fertlerine ve bütün ashabına selatü selam ederek bunları senden dileniyoruz. Kabul buyur Rabbimiz. Gör ne güzel id olur Cürmü hatalar gide Bayram o bayram olur Merhamet eder ahim Dermanı ver hakim Lutfede lufi kadim Bayram o bayram olur Feizi mehabbeti hak Nur hidayet siyak Cennet-i ala durak Bayram o bayram olur Hakkı seven merdişir Kalbi olur müstenir Allah ola desti gir Bayram o bayram olur Merhametin kanıdır af kerem şanıdır, Hep anın ihsanıdır, Bayram o bayram olur. El tuta kitabını, Dil tuta hitabını, Can tuta şitabını, Bayram o bayram olur. Mevla'yı candan seven, Rıza'yı hakka even, Lutfi Huda'ya güven, bayram o bayram olur. Hakkı seven dilü can, aşkı eden heyecan, feth ola bab cinan, bayram o bayram olur. Bahri keremden huda, gark eden nuri huda, af ola bayu geda, bayram o bayram olur. Ganiler ede kerem Ref ola derdi verem Sahi ola muhterem Bayram o bayram olur Nur hidayet dola Dilde hidayet bula Nasırın Allah ola Bayram o bayram olur Tevhid ede zevk ile Hakkı seve şevk ile Tastik inerse dile bayram o bayram olur Dildeki Rahman olur Dertlere derman olur Zade ferman olur Bayram o bayram olur Lutfiye lutfu kerem dahili babu harem Daima Allah direm bayram o bayram olur Bayram o bayram olur. Bayram o bayram olur demiş. Elbet Alvarlı Efe Hazretleri